Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Pası hoş geldiniz. Hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Volkan Ağır. Er. Ben Utku Göker Küçük. Bu haftaki e, programda yine gündeme dair e, haberlerimizi sizler için derledik, topladık. Ama öncelikle Türkiye'nin e, futbol kulüplerinin e, başkanları arasında efsane yere sahip olan Süleyman Seba'yı geçen hafta e, kaybettik. E, biz de buradan kendisini bize Beşiktaş'ı güzel bir şekilde sevdirdiği için e, o takımı tutana tutmayanlara ve ülke futboluna farklı bir başkan e, portresi e, sunduğu için hem teşekkürlerimizi saygılarımızı sunuyoruz hem de tüm sevenlere e, başsağlık diliyoruz. Evet bugün eşine zor rastlanan bir yönetici ve başkan portresi idi e, Süleyman Seba. Yani büyük olmanın sadece kupa kazanmaktan geçmediğini e, gösteren kişiydi. E, bir Beşiktaşlı duruşu diye bir şey söz konusu olabilecekse herhalde bu Süleyman, Süleyman Seba'nın inşa ettiği bir duruş olurdu. E, bütün spor camiasının başı sağ olsun diyelim. Evet. E, on, onun gitmesi aslında belki de şahsen e, şöyle bir yorum Hı -hı. getirebilirim. E, bugünkü ee, başkan, başkan Hı -hı, kulüp başkanları aynen. portrellerine artık e, önümüzde sunacak güzel başka bir örneğimizin kalmamış Kalmaması. olması bu açıdan da farklı bir e, üzüntü yaratıyor bende. Şimdi e, Pasolik mevzusuna biraz de değineceğiz programın başında. E, Türkiye futbol liglerinin e, başlamasına iki hafta kadar kaldı. Sport to Super e, önümüzdeki İki hafta sonra başlayacak olan ligde artık uygulanmaya başlanacak. Ve her takım bunu uygulayacak. Fenerbahçe'nin uygulamama tavrı geçen senede kalmak zorunda kaldı. Onlar kendi pasoliklerini yapacaklar. Yani bir tür taraftar kart gibi bir kart çıkaracaklar diyebiliriz hı hı. son haberlere göre. Ancak konuşulan, reklamı yapılan pasolik. Tadında bir kart olmayacak yani işte otobüs bileti yerine geçme imkanı olmayan bir kart olacak bu. Ee, şöyle başlayalım Pasolig'in e, bir fişleme aracı olup olmadığına dair güzel bir açıklama e, yapmışlar. Bundan 3 e, gün önce yanılmıyorsam YouTube kanalında paylaşılmış bir e, haber bu. Beyazgazete.com sitesi e, imzalı diyebiliriz bu habere. E, o haberin sesini sizin de, sizlere dinleteceğiz. Adana Demir e, Spor'un e, ikinci başkanı Ümit Onatça konuşuyor e, sesin başında, videonun başında. Sonrasında de, sonrasında ise PASO Genel Müdürü Özgür Gündoğan'ı dinleyeceğiz. Şimdi o onlara bir kulak veriyoruz. PASO İşleme aracı mıymış, değil miymiş, neymiş? Adana Demirspor'un kaç bin Pasolik kartı satma hedefi varmış? Bugün baktığınızda biz bu Pasolik ile ilgili yaklaşık 500 bin tane kart dağıtmayı planlıyoruz. Yaptığımız çalışmalar belki iddialı bir rakam ama bu kartı sadece maça giriş kartı olarak düşünmemenizi istiyoruz. Bu kart aynı zamanda alışveriş kartı ve önümüzdeki süreçte birçok ilde bu başladı. Belki de otobüslerdeki belediye başkanıyla da görüşmelerimiz sürüyor. Belki de otobüslerimizde de bir bilet gibi bile kullanılabilecek bir kart. Yani <gülüyor> çok amaçlı, çok kapsamlı bir kart olacağı için biz 500 bin lira da nüfustan giderek çıkardığımız bir rakam. Dolayısıyla da eğer biz bu hedefimizi yakalayabilirsek Adana Demirspor'a bunu yıllık kart bedelinden katkısı 5.2 milyon dolar arkadaşlar. Bugün. Bahsettiğimiz vakal evet. çok önemli bir vakal. 500 bin e, hedefini ben çok rahat bir şekilde yakalayacağınızı düşünüyorum. Adana Önemli içinde için umarım e, bu gelir yani 5.2 de 1.2 milyon değil belki de 10 milyon e, dolar olacak gelir inşallah. E, buradan önemli e, ve sürekli gelirler olacak yani her yıl olan e, gelirler olacak. E, çok kolay aslında İnternet artık hayatımızın her noktasında her köşesinde var. Dolayısıyla pasolik.com.tr adresine girerek buradan çok rahat bir şekilde başvurularını yapıyorlar. 4-5 deklet içerisinde başvuruları tamamlıyorlar ücretlerini oradan ödüyorlar ve kart isterlerse evine, isterlerse iş yerine, isterlerse stop kişisine, isterlerse de yakındaki PTT'ye e, PTT e, geliyor. Dolayısıyla taraftarın kartı ulaşımı zor değil. Bir seyredir az e, genel müdürüm. Daha önce klibümüzün e, bilet ve kombine e, işlerini yürüten e, bir kişiydim. Dolayısıyla biz bilet satarken, kombine satarken aslında bilgileri alıyorduk. Şu anda getirilen sistem gerçekten o alan kişi mi içeri giriyor? Yani dolayısıyla e, buradaki kontrol mekanizması e, mahkemece spor müsabakalarını izlemekten men edilmiş kişilerin staflara girişinin kontrol edilmesi. Yani bugün staflara giriyoruz 15 bin kişi, 20 bin kişi yanımızda oturan kişinin kim olduğunu bilmiyoruz. Yani bu aslında taraftarlar içinde özellikle aileler, çocuklarıyla gelenler, arkadaş gruplarıyla gelenler için şey, kafalarında çok büyük bir soru işareti. Siz de istersiniz ki burası kontrollü bir alan olsun. Yani biz yine orada coşalım, eğlenelim, tezahürat yapalım ama orada da orada olmaması gereken kişilerin mutlaka kontrolün olması lazım. Dolayısıyla bu anlamda bir fişleme biraz yetmişlerin tabiri. Artık günümüzde kart kullanıyoruz, cep telefonu kullanıyoruz. Dolayısıyla bu artık hayatımızın her yerine girmiş durumda bu. Dolayısıyla böyle bir fişlemeye ihtiyacın ben olduğuna da inanmıyorum. Bunun da bir fişleme olduğuna inanmıyorum. Ha, fişleme ise kimin için Fişleme. Evet, sporcusu avokalarından şiddet unsurları için fişleme eğer fişlemeyse. Ha, fişlemeyse kimin için fişleme? Evet, sporcusu avokalarından şiddet unsurları için fişleme eğer fişlemeyse. Ama onun dışında maçını izlemek isteyen, takımına destek olmak isteyen taraflar için kesinlikle değil. Evet, öncelikle Adana Demir Spor Kulübü ikinci başkanı Ümit Onatça'yı dinledik. Pasolik kartı satma hedeflerini anlattı. 500 bin kişiye satacaklarını iddia etti. E, ardından da Adana Demirspor'un e, bir önceki kombine ve kombine bilet ve bilet e, müdürü olduğunu söyleyen Özgür Gündoğan'ı dinledik. Kendisi şu anda Pasolik Genel, yani Paso Paso. Genel Müdürü. E, Pasolik kartının da reklamını yapıyor ve çok e, aciz bir açıklama yapıyor. Aslında ne kadar işinde başarısız olduğunu anlatan bir cümle bu. Diyor ki biz Pasolik satarken şu an istediğimiz bilgileri kombine bilet satarken de istiyorduk. Yani kulüpte bu bilgiler zaten vardı. bir. Hı hı. Ama Pasolik yokken e, biz stadyuma kimin girip çıktığını yaşanan şiddet olaylarında kimin ne yaptığını tespit edemiyorduk diyor. Çünkü Pasolik'in artık varlığının e, bu tür olaylarda... E, fişleme aracı olduğunu da Kendisi iki kere e, editledik Arka arkaya getirdik İki Hı -hı. kere bunu tekrar etti bu sayede buraya vurgulamak istemiştik e, Yani şiddet olaylarını Kendi e, geçen seneki Müdürlüğü sürecinde Kulüpteki görevi sürecinde Bitiremediklerini ama Pasolik sayesinde Yine aynı bilgileri alarak Bitirebileceklerini iddia ediyor Acaba ne değişti ben onu merak ettim Şimdi bir anda hani Yine aynı bilgiler vardı sizde. Yani işte geçen zaman... sene yapamadıysan Hüseyin nasıl yapacaksın o işi? Yani işinde başarısız olmuş olan birini şu anda terfi ettirmiş evet, gibi bir durumda olmuş. var. <gülüyor> e, Paso e, Genel Müdürlüğü'nün de bu konudaki seçimi <gülüyor> açısından kendilerini e, takdirle karşılıyoruz. E, Ve sistemin aslında bir anda kendi kendini itirafla birlikte... Çökerttiğini e, görmek mümkün bence. Bu okumayı, bu sonucu çıkarmak mümkün bence. Adana Demirspor'un ikinci başkanı Ümit Onatça'nın açıklamasında da biraz e, ilginç bir e, tabir var aslında. E, 500 bin 500 bin pasolik satma hedefimiz var diyor kendisi. Hı hı. E, bu hedefi belirlerken de nüfustan yola çıktık dedi. E, yani Türkiye'deki nüfusu herhalde Adana Şehrinin nüfus, şehrin nüfusu zaten. herhalde. 2 milyon civarı vardır. Hani ona yola çıkarak 4 kişiden birine Pasolik'li vereceğiz gibi bir iddiası vardır herhalde. Evet, peki bu iddia yani... gerçekleşebilir mi? Yani Şöyle bir Aha. şey vereyim ben sana, bilgi vereyim. Evet. Gol.com Türkiye'den aldığım bir haber. 12 Ağustos tarihinde girilmiş. Pasolik iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre Pasolik kartındaki şu anda satış adedi 146 bin. Evet. Yani Adana Demirspor'u geçtim. Galatasaray hani. İşte 20, 20 milyon taraftarı var ya diyelim ki 2 milyon satması hedefleniyor. Bu 146 binden 38.980 bin e, ikisini pardon 348 39.348 adet Pasoligi Galatasaray taraftarı almış. Ya zaten... Yani Adana Demirspor'un koyduğu hedefin onda biri bile değil Galatasaray hı. taraftarı <gülüyor> bilet alan. Zaten canım hani e, artık sayın Ümit Onatça'ya bu konuda kim danışmanlık yaptı, kim akıl verdi ya da bu öngörüde bulunmasına yardımcı oldu bilmiyorum ama Türkiye'de türbün ile nüfus arasındaki orantısızlığın ne kadar bariz olduğunu herhalde en iyi bir kulübünün ikinci başkanı olarak kendisinin bilmesi beklenebilir. Çünkü 75 milyon civarı bir nüfusa sahip olan bir ülkede stadyumların boş halini görmek Avrupa'daki ülkelerle kıyasladığımızda her şeyi biraz da ortaya koyuyor aslında. Zaten hem nüfusla olayı vuracaksak birbirine e, orantısını İstanbul Belediyespor'un e, olimpiyat stadında bu kadar az seyirci oynamaması gerekiyordu. E, özetle hani 500 bin Adana Demirspor Sporu hani Adana Sporu için de bir 500 bin bekleniyordur bu durumda. Toplam Adana şehri için 1 milyon pasolik kartı hakikaten bayağı iyimser bir e, durum olmuş. Bakalım olacak mı? Yani Sonunda Adana'daki stat dolsun da diyeyim ben ama pasolik e, varken de bunun ne kadar zor olacağı biraz da ortada. Evet yani geçen sene e, bu uygulama yokken stadyumlarının tamamen dolmamasından çekinen bir kulüptü Adana Demirspor. Biz de kendileriyle geçen sene değil Nisan ayında konuşmuştuk aslında. Evet, evet. Pasolik uygulaması çıkmadan önce. Şimdi tekrar hatırlatalım. Maç biletlerinin onların 5 TL'den satıldığını ...öğrenmiştik Pasolik yokken şimdi 15 TL almak vermek zorunda kart almak için. Maç başına 2 lira iş, da... işlem ücreti. Aynen. Böyle böyle yani bir taraftar en az yani 7 TL ya da işte daha fazla. Gibi. Bir kere maç izlese hayatında 20 TL vermek zorunda, zorunda kalacak kalacağım. minimum. E, Paso Genel Müdürü'nün açıklamasında da şöyle bir ilginç bir e, cümle yakaladım. Ee, yanınızdaki kişi kim bilmiyorsunuz dedi kendisi. Pasolik ee, yani öncesi dönemde yanınızdaki kişi kimdir tanımıyorsunuz dedi stadyuma girdiğinizde. Bunun da bir güvenlik açısından endişe verici bir durum ol, olabileceğini öne sürdü. Ee, herhalde bilmiyorum ama kendisi maçlara ne kadar sıklıkla gidip tribünde yer alan bir kişi bundan emin değilim ama zaten futbol tribünlerinin esas varlık sebebi de stada gidip tanımadığın insanla tanışmak, o insanlara dokunmak. Ee, dışarıda hayatın boyunca göremeyeceğin tipteki, ilginçlikteki insanlarla temas etmek, ee, onları kendi hayatının bir parçası yapabilmek ya da onların hayatlarına dokunabilmektir zaten futbol tribününü güzel yapan yönü. Yani futbol, stadyuma sadece sahadaki 22 oyuncunun top koşturmasını izlemek için gitmezsin. Biraz da yanındaki insanların bağırışmasını, haykırmasını, belki içinden o anda gelip küfür etmesini dinlemek için gidersin aslında biraz da tribünlere. Ee, o hayatlara dokunabilmek için gidersin bir bakıma. Evet yani ee, e, futbol stadyumları bu bir açıdan kültür vardır büyük yani. bir sosyalleşme alanı. Ve bunu da bitirmeye dair bir açıklama e, olduğunu düşünebiliriz bunun. <gülüyor> yani yanındaki kişinin kim olduğunu zaten statta öğrenirsin. Zaten <gülüyor> Onu kartla öğrenmezsin. Zaten maça giderken yanında kimin olduğunu umursamaz. Yanındaki kişi ya, zaten evet. aynı takıma gönül veren, aynı renklere gönül veren kişi zaten. olması gereken yani önemli olan budur ve Birçok deplasman Aynen. yolculuğunda arkadaşlık kurulur işte tribünlerde kale arkasında karlı bir günde ya da yağmurlu bir günde birbirine yoldaşlık edersin vesaire vesaire ve onun... bu şekilde arkadaşlıklar kurulur ve Hı -hı. Ne bileyim. Ve çok bunu onların ilişkiler devam edebilir Mutlaka <gülüyor> ve o yanındaki kişinin sosyoekonomik durumunu, siyasi görüşünü veya hangi mezhebe ait olduğunu tam umursamazsın İnsanları, toplumu tanırsın. Ama artık herhalde yanımızda bunu... tanımadığımız insanlar olmadan maça gitmeyeceğiz. <gülüyor> öyle olması daha uygunmuş bunu herhalde. Daha sonra e, herhalde maçta yanındaki tanımadığın <gülüyor> kimseden çekirdek alma. <gülüyor> Tembih, tembihlenecek herhalde aileler ya, ya, tarafından. Evet, maalesef öyle görünüyor. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle, evet. öyle olması daha güvenli. Pasolik hakkında söylenecek çok şey var aslında daha çok konuşuruz. Son şöyle bir e, çıkan reklamdan bahsedelim. Evet. Çıkan reklamın e, rekabet açısından diğer e, muadillerine banka kartlarıyla aynı özelliği taşıması açısından banka kartlarına e, haksız rekabet ve karalama e, içeren cümleler kurduğu için mesela e, reklamın Kanuna aykırı olduğuna dair futbol hukuku diye bir hesap var e, Twitter'da. Güvenilir sevdiğimiz bir blog. E, onun yazdıklarını hatırlatmak lazım. Futbol hukuku e, Twitter hesabından bakmak mümkün bunda. Mesela bilgilendirme eksiği olduğunu söylüyor. Reklamda ürünün evet. değeri ve tüketici tarafından ödenecek toplam fiyat bakımından yanıltıcı ibareler yer almakta diyor. İşlem ücretinden bahsetmiyor reklamda evet. 2 liralık. Evet. Sadece 15 TL bedelle satın, satılacağı söylense de e, uygulamada böyle değil. Büyük kulüplerden işte Galatasaray Beşiktaş, Trabzonspor'dan 25 TL evet. e, alınacağını söyleyebiliriz. E, en e, hakarete var aslında direkt kişilik öz haklarına e, özlük haklarına e, hı hı. aykırı bir durum. Aykırı durum şu henüz pasolik kart almayan taraftar kitlesinin şiddete eğilimli fanatik ve kural tanımaz eğilimlere olan kişiler olarak yansıtılması reklamda e, ana karakter meşaleleri taşıyan hı hı. E, kişi geliyor işte meşalelerle hazırız. Ee, Hı -hı. Maça gideceğiz diyor diğer 3 ve e, top sakallı gözlüklü güzel giyimli taraftar kitlesi evet. ki zaten muhtemelen bu kadar pahalıya ancak o e, profildeki kişiler alabilecek orada bir gerçeklik yakalayabiliriz <gülüyor> sanki doğru söylüyor. Ee, Diyor ki işte abi artık böyle meşaleler vesaireler yok. Senin yüzünden zaten maça giremiyoruz Doğru. diye bir laf çıkıyor Onları azından. şiddete eğilimli bir kişi olarak gösteriyor. Pasarolik kartına sahip olmayanları. Bu da 6502 sayılı tüketicinin koruması hakkında kanunun 61. maddesindeki e, kişinin onur ve kişilik haklarına zedeleyici bir unsur olarak dikkate e, dikkat çekebilir. Evet. Şu anda potansiyel tribün e, teröristi olarak efektif pasa kısa bir mola veriyoruz. E, mola da Brezilya'dan getirdiğim çıkınımdaki albümlerden e, parçalar dinleyeceğiz. Los Hermanos grubunun bir parçası. Bu Umpar. Müzik <gülüyor> Deixa de gostar larga a mão do que ele já tem passa então a amar tudo aquilo que não ganhou de motivo pra outra vez acreditar na cascada da vez que você comprou assim zero mais 10 Altyazı Dergide efektif pas devam ediyor. Los Anos Hermanos grubundan Unpar isimli parçayı dinledik. Kısa olarak voleyboldan bir haber verelim. Dünya Grand Prix'si kadınlarda devam ediyor. Amili kadın voleybol takımı Türkiye'nin de maçlarına devam ediyor. 20, 21, 22, 23 ve 24 Ağustos'ta final grubu maçları oynanacak. Brezilya, Japonya, Rusya, Çin ve Belçika ile karşılaşacak. Türkiye. İlk maç 20 Ağustos çarşamba günü Türkiye ve Brezilya arasında Türkiye saatiyle sabah 9'da başlayacak. Bunu da şöyle kısaca bir hatırlatalım ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan Utku'nun bizler için derlediği notlar var. Bazı ilginç sonuçlar haberlerden şöyle kısaca bir hatırlatmak istedik. Geçen hafta Zürih'te Avrupa Atletizm Şampiyonası düzenlendi. Ee, aslında ya damga vuran ülke bir bakıma e, Büyük Britanya oldu Tam 12 altın madalya kazandılar e, Kazandıkları 12 altın madalya kendilerini e, zamanında Sovyetlerin ve Doğu Almanya'nın topladığı 16 ve 13'er altın madalyanın ardından en başarılı 3. ülke konumuna getirdi Bir Avrupa şampiyonasına kazanan altın madalya bakımından e, Tabii ki Mo Farah büyük bir e, iz bıraktı e, 5.000-10.000 dublesiyle ve toplamda 6. Avrupa altında aldı ki bu anlamda da Maritakow'un ardından 2. sıraya yükseldi. Maritakow 80'li yılların sonunda Doğu Almanya'nın efsanevi kadın atletiydi ki onun da doping şüphelerinin hala süre geldiğini söyleyebiliriz. Aslında Büyük Britanya'nın bu başarısında 2012 yılındaki Londra olimpiyatlarında ülke çapındaki atletizm seferberliğinin önemli bir payı olduğunu söylememiz mümkün. Bugün o 2012'deki kampanyanın ardından çıkan bir sürü büyük Bir Tanyalı atlet e, ülkenin ülkeyi bu sporda başarıya ulaştırıyor. E, örneğin Adam Gemili yani 200 metrede altı madalya kazanan sporcu 20 yaşında. E, Jodie Williams var 200 e, kadınlarda 200 gümüş kazandı. O da 20 yaşında. E, Matthew Hudson Smith 19. E, Laura Waitman 23 yaşında 1500 metre bronz madalya kazanan ismi. Yani Büyük Britanya'nın bir ama 2016 Rio Olimpiyatları'nın son derece hazır bir şekilde geldiğini söyleyebiliriz. Ancak Avrupa kıtası dışında ne kadar başarılı olurlar o da biraz soru işareti. Çünkü baktığımızda Avrupa'daki diğer ülkelerde bir e, formsuzluk olduğunu söylemek mümkün. E, mesela Ruslar'da ya da daha önce e, önemli başarıları olan İspanyollar, Portekizliler bu turmada hakikaten e, kendilerini pek iyi gösteremediler. Bir Fransa getir rekabeti vardı ki... E, Fransa İngiltere zaten her iki ülkede göçmen sporcuların yoğun bir şekilde yaşadığı bir ülke ve e, iki ülkede e, bu sporcuların faydasını önemli ölçüde görüyorlar. E, Fransa ve İngiltere haricinde bakalım kı kıta dışında Olimpiyatlarda ne yapacaklar bu önemli bir soru işareti olacak. E, bu şampiyonun en önemli şeylerin en önemli e, altı çizili olaylarından bir tanesi dafne Skipper's oldu. Kendisi aslen bir heptatletti ve e, geçen yılki Dünya Şampiyonasında bir e, bronz madalya kazanmış heptatlonda. E, şimdi kısa mesafe koşu yok geçti ve 100 ve 200 dublesi yaptı bu çok önemli bir başarı ve 22 bir derece ile 1995'ten beri elde edilen en önemli Dereceyi elde etti Daphne Schiffers ve Hollanda'nın da atletizmde yeniden doğuşu oldu bir bakıma. Çünkü yıllardır Hollanda e, atletizmde bir başarıya hasretti. 94'ten beri ilk kez e, bir Hollandalı final koştu mesela kısa mesafede. Bir dünya rekoru vardı ondan bahsedelim. Johan Diniz e, 50 kilometre yürüyüşte 332 33 derecesiyle bir dünya rekoru kırdı ve 2008'deki rekoru 1 dakika 41 saniye geliştirmiş oldu. Şimdi ee, iyiler yine bu turnuvada çok iyiydiler. Ee, yani favoriler kazanmakta güçlük çekmedi. Ee, örneğin Olhas Aladuka 3 adım atlamada üst üste 3. kez, Sandra Perkovic disk atmada üst üste 3. kez, ee, Reno La, e, Lavilleni e, sırıkla atlamada üst üste 3. kez altını kazandı. Ee, Mehisi Benavat bu e, olay vur, e, damga vuran bir isimdi. Ee, yüz, e, düzeltiyorum. Ee, 3000 metre engelli koşusunda son 100 metrede formasını çıkartarak Altı madalyadan oldu ancak 1500'de yine birinci olarak kendisini telafi ettirdi. Büyük eleştiriye maruz kaldı ama bence biraz da onun o kişisel durumunu ne diyeyim karakterinde işin içine koymak gerekiyor diyebiliriz. Biraz daha hani onu müsamahayla yaklaşmak gerekebilir diye düşünüyorum. mehdi Ben Abad için. Türkiye ne yaptı son olarak ona da değinelim kısaca. Türkiye maalesef pek varlık gösteremedi. Turnuvayı sadece tek bir bronz madalyayla kapattı. 10 bin metrede... Kenya asıllı Ali Kaya bronz madalya kazandırdı ülkeye. Onun dışında herhangi bir sporcunun başarısı gelmedi. Hatta Gamze Bulut hani 1500 metrede başarılı olması beklenen bir isimdi. 2012 olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmıştı. 1500 metre serisini sondan ikinci sırada bitirdi Gamze Bulut. Diğer sporculardan da net bir başarı gelmedi. Tek Türkiye adına gelen başarı Ali Kaya'dan geldi. Ali Kaya'nın da ülke adına ne kadar nasıl diyeyim. Yani şimdi e, sporcu devşirmenin çok da e, iki ucu keskin bıçak bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben hani e, biraz iş milliyetçiliğe de kayabilir ancak Ali Kaya'nın da Türkiye milli e, takımının ne derece aidet hisseden bir sporcu olduğu konusunda daha önce yaşanan örneklerden dolayı bazı şüpheler oluştuğunu e, söyleyebiliriz. Mesela 2013 yılındaki bir şampiyonada gençler şampiyonasında madalatörüne katılmamıştı kendisi uçağı kaçırma endişesiyle. E, Ali Kaya yine de Türkiye adına gelen ilk... E, Madalya oldu bu turnuvada ve e, tarihin en başarısız turnuvalarından beri geçti Türkiye adına diyebiliriz herhalde. 1-2 e, doping e, muhabbeti de dönmüştü, haberi de dönmüştü. Doğru. O konuda hatırlatıp öyle kapatalım atletizm e, e, evet, haberlerini. Gamze Bulut aslında biraz da şüpheyle yaklaştı. Çünkü, e, Uluslararası e, Atletizm Federasyonu Gamze'yi gözaltına al yani takibe aldığını söyledi. Ee, buna gerekçe olarak çünkü kendisi Son 4 yılda sadece 5 yarışa katıldı Ve bu yarışlarda da olimpiyattaki derecesine Bir türlü elde edemedi Zaten 1500'de olimpiyatlarda altın alan Aslı Çakıran Al Tekin hala e, soruşturma altında Gamze Bulut da aynı soruşturma Tabi tutuldu ee, Bakalım onlardan bir olumsuz derece gelecek mi Öyle olursa Türkiye'nin belki de Atletizm tarihindeki en büyük başarısı olan 2012 Londra olimpiyatlarındaki altın-gümüş dublesi Kaybolma tehlikesiyle e, Baş başa kalacak diyebiliriz Evet Evet, Avrupa Atletizm Şampiyonası da Zürich'teki böyle sona erdi. E, Brezilya'dan kısa bir haberle devam edip programı tamamlayacağız. E, Dünya Kupası sırasında sizlere aktarmaya çalıştığım gibi her gün birçok eylem gerçekleşmişti. Ve o eylemler sırasında hatta bazen e, eylem olmayan zamanlarda da polisin gözaltına aldığı isimler vardı. E, aktivistleri... Kupa başlamadan önce hatta Aslı Pelit'te Libero programına katıldığı bir programda bunu aktarmıştı. Dünya Kupası sırasında eylem yaparlar şüphesiyle bazı aktivistler gözaltına alınmıştı. Buradaki elimdeki habere göre şunu söyleyebilirim 23 kişinin hala gözaltında olduğunu Söylebilirim ve bu kişilerin de göz altından serbest bırakılması için 23 kişinin bir Facebook etkinliği yapılmış bir eyleme gidileceği haberini iletebilirim. Bu konuda hala Dünya Kupası sırasında Dünya Kupası'na karşı eylem gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirme ihtimalleri olduğu için biraz da yalan ve şişirme ifadelerle, raporlarla birlikte altına alınan 23 kişi var Brezilya'da e, bunların e, gözaltından serbest, serbestliğine, e, özgürlüğüne kavuşması için Brezilya halkının bir eylem gerçekleştireceğini iletmek istedim. Bu haberi yakalamışken e, şöyle kısa bir e, yine bilet meselesiyle tamamlayalım o zaman Avrupa'dan bir e, haber bu. Geçen hafta sizlere iletmiştik 13 ya da 14 Ağustos'ta yanılmıyorsam İngiltere'de bilet fiyatlarına karşı bir eylem gerçekleşecekti. Bu eylemle alakalı da Bundesliga'nın yetkililerinden olan Christian Seifert bir açıklama yapmış. Almanya'da diyor stadyumun içinde satılan sosis fiyatı bile zamlanırsa taraftarlar buna tepki gösterip protesto etmeliler. Diye bir açıklama yapmış. Bayern e, Münih'in bütün sezon boyunca oynadığı maçları 104 pound'a izleyebilirken bir tarafta Arsenal'in e, bir maçını izlemek için bu kadar fiyat veriyorlar. E, i̇nsanların eyleme gitmelerini e, haklı bulduğunu söylemiş ve e, Almanya'nın da e, nasıl diyelim başarıda Alman yolu de, diyebileceğimiz yaptığı bir e, sunumda bu bunları dile getirmiş Almanya'yı yönetenler bilet fiyatlarının ucuz olmasını ve taraftarlara haklarını verirken Türkiye'de bunlar örnek alınmıyor ama uzaktan bakıldığında vay Almanlar yine başardı şahaneler demeyi de eksik etmiyoruz. Programı tamamlıyoruz. twitter.com/taksimeffectivepast'tan programın kaydını bulabilirsiniz. Ben Volkaner. Ben Utku Göker Küçük. Haftaya görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.